95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim hiç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Oya Başak'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Şimdi bugün e, birkaç haftadır e, ihmal ettiğimiz bir e, daha doğrusu hep söyleyip de bir türlü e, konuşamadığımız bir önemli rapor vardı. Carbon Brief'in. Hangi ülkeler e, tarihsel olarak iklim değişikliğinden daha sorumlu diye 5 Ekim'de yayınladıkları Simon Evans'ın e, araştırması e, bunu biraz bugün konuşalım. Nihayet e, onun dışında da yani e, tabi çok sayıda yeni haber de var. Hatta bu tarihsel sorumluluk araştırmasının detaylarına girmeden hemen önce de son dakika e, raporunu da bugün dün yayınlanan e, fosil yakıt daha doğrusu e, fosil yakıt açığı raporunu da e, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın kısaca söyleyelim Production Gap reports yani işte üretim açığı raporu demek lazım herhalde. E, bu raporda her sene 2019'dan bu yana e, her sene yayınlanan COP öncesinde yayınlanan e, majör raporlardan bir tanesi haline gelmişti. Temelde e, Ülkelerin şu anda devletlerin planladığı önümüzdeki yıllarda planladıkları kömür, petrol ve doğal gaz çıkarma şeylerinin planlarının diyelim iklim değişikliği ne kadar uyduğunu anlatıyor bu üretim açığı raporu ve üretim açığı raporunun özet sonucu bu sene yine maalesef kötü çünkü bir buçuk derece hedefine ulaşmak için 2030'a kadar düşmesi gerekiyor tabii ki üretimin. Ama düşmesi gereken noktanın %110 üzerinde bir üretim bekleniyormuş 2030'da. 2 dereceyle uyumlu olanın da %45 üzerinde. Hatta 2040'da bu düzeyler %190 ve %89'a çıkıyormuş. Tek tek bakıldığında da 2030'da hükümetlerin bir buçuk dereceyle uyumlu olan patikanın kömür için %240 üzerinde, petrol için %57 üzerinde ve gaz için de %71 üzerinde daha fazla fosil yakıt üretecekleri ortaya çıkmış durumda. ve 2 trilyon dolarda bir yatırım, Ikea 20 ülkeleri sadece fosil yakıt üretimi için İleride 2 trilyon dolar daha yatırım yapmayı planlarını almış durumda. Yani feci bir tablo evet, yine karşımızda. En büyük skandali, skandallerinden bir tanesi dünyanın oluyor. Yani tam bir riyakarlık ötesi açgözlü bir kar peşinde. Evet. Bütün canlılarıyla birlikte yok olmaya mahkum etmeye giden bir şey yani. Evet yani düşürmeyi değil neredeyse neredeyse değil resmen arttırmayı, arttırmayı hedefliyorlar. Mi? Yani toplamı bile arttırıyorlar. Yani üstelik de iklim e, bu şey dahil yani. Bugünkü gidişata göre değil. E, bütün iklim e, hedeflerini Tutturmaları, tutturmayı da öngördükleri durumdaki plan bu. Ki bu nasıl oluyor? Ben bunu tam çözemedim. Ben de yani. çözemedim. Yani hayır, tutturursanız hayır. zaten bunları üretmemeniz lazım. Ama bu da aslında planlarının ne kadar yetersiz olduğunu herhalde gösteriyor. Yani Taahhütlerin ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor. Durum maalesef bu. Yani değişen tek bir şey yok. Ülke ülkede bakılmış. İşte arttıran ülkeler yani çoğu aslında Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Hindistan, Meksika, Norveç. Norveç mesela petrol üretimini arttırıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri de petrol ve gaz üretimini arttırıyor. sadece Amerika Birleşik Devletleri Almanya, Çin ve Kanada kömür üretimini düşürüyor. Sadece düşüren bu kadar yani. Düşüş sadece kömürde e, petrolde ise düşüş e, çok fazla yok. Bir tek Endonezya ile İngiltere var. E, yani pek çok ülke artışı bile e, sınırlamamış durumdalar. Bu nasıl blasko e, olacak göreceğiz yani. Evet evet yani... Skandal ötesi bir durum var. Biraz bu şeyin bir şey, tam Greta'nın bla bla bla dediği şey bu aynen, işte. Aynen mi? öyle. Aynen öyle ve yani biraz önce iklim aktivisti ve analist Erencan ileriyle de konuştuğumuzda kendisinin de başında bulunduğu hatta en baş yazarı olduğu bir raporu açıklıyordu. Bayağı ciddi bir kuzey kutbunda dünyanın bütün büyük bankaları, sigorta şirketleri, kredi kuruluşları artırmayı öngörüyorlar. Artık bölgede. Onun raporunu hatta Le Monde gazetesine de birinci sayfadan manşet olmuş ki Le Monde o kadar böyle biraz muhafazakar bir yayın olduğu için evet. bunu evet. almış. Çok çarpıcı şeyler anlatıyordu. Yani on... 17 aydır mı ne üzerinde çalışıyorlardı zaten bunu yayınladılar. Evet. Yani böyle durum. Evet şimdi e, bu e, iki haftadır ertelediğimiz e, yazıya bir geçelim e, ülkelerin tarihsel sorumlulukları yazısı. Şimdi burada tabii listeler var ülkelerin hangileri daha fazla sorumlu ama özellikle yazının e, bu haberlere yansıyan e, Böyle öne çıkan noktaları dışında kalan çok fazla ilginç ayrıntısı var. Ben birazcık o ayrıntılara girmek istiyorum bugün. Ee, öncelikle e, yazı hani bu bu tür bir çalışmayı neden yaptıkları üzerinde baş üzerinde konuşarak başlıyor ve şöyle diyor, İşte toplamda e, yani kümülatif emisyon neden önemli? Aslında temel e, sorumuz bu kümülatif emisyon demek ya da tarihsel sorumluluk demek insanların 1850 yılından beri, yani 1850'den beri olan hesaba katılabiliyor. 1850'den beri işte 170 senedir atmosfere saldıkları toplam karbondioksitle alakalı bir şey. Şimdi toplamda insanlar 1850'den beri atmosfere yaklaşık 2500 milyar ton yani 2 trilyon 500 milyar ton karbondioksit salmış durumdalar. Bu da... Ee, bir buçuk derecenin altında kalmak için bize sadece 500 mil, e, milyar tonluk bir karbon bütçesi bırakıyor. Bunu zaten konuşmuştuk. 500 gigaton e, bir karbon bütçesinden daha fazlasını salamayacak durumda. Ve 2021'in sonunda dünyanın %50 olasılıkla bir buçuk derecenin altında kalması için e, karbon bütçesinin e, %86'sını, ve 3'te 2 olasılıkla da 1,5 derecenin altında kalmak için bütçenin %89'unu tükettiği anlamına geliyor. Yani 2021'in sonuna geldik sayıdır zaten. Yani yüzde %50 şansla 1,5 derece altında kalmak için gereken bütçenin tüketmiş durumdayız. Geriye %14 kalmış durumda. Şimdi bu Carbon Brief raporu ilk kez e, tarihsel sorumlulukta yeni bir metodoloji kullanarak e, ülkeleri sıralamış ve e, fosil yakıtlardan kaynaklanan e, karbondioksit emisyonlarına ek olarak e, arazi kullanımından ve ormancılıktan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını da katmış. Bu da sıralanmayı ciddi biçimde değiştiriyor ve ilk 20 ülkeye bakıyor maalesef ilk 30 ülkeye baksaydı e, Türkiye'de orada olacaktı. Evet. Ee, o yüzden Türkiye yok. Türkiye 26. fosil yakıtlar üzerinden bakıldığında hani arazi kullanım katılımında kaçıncı olurdu bilmiyoruz tabii. Ee, ve e, birinci sırada tabii Amerika Birleşik Devletleri var. 1850'den beri bu salınan 2500 milyar tonun 509 milyar tonunu Amerika Birleşik Devletleri saymış, salmış yani küresel toplamın %20'siyle tarihi emisyonların en büyük payından sorumlu. İkinci sırada Çin geliyor yüzde 11 ile yani yüzde 20'nin den sonra hemen yüzde %11 11'e düşüyor bayağı uzak ara ikinci. Çin onu yüzde yedi ile Rusya yüzde ile Brezilya ve yüzde ile Endonezya takip ediyor. Bu arada özellikle Rusya Brezilya ve Endonezya'nın sıralamaya bu şekilde üstten yani üçüncü sıradan dördüncü ve beşinci sıradan girmeleri arazi kullanım ve ormancılık emisyonlarının katılmasıyla e, alakalı. Ama e, nüfus olarak bu ülkelerle kıyaslanamayacak, yani Amerika bile bile kıyaslanamayacak Almanya ve Birleşik Krallık e, hemen ardından 6. ve 7. sırada geliyor. %4 ve yüzde ile yani bunlar tabii sömürgeci e, ülkeler olarak e, 1850'den itibaren. Ama üstelik burada şu ayrıntıyı da vermiş e, rapor, üstelik bu Avrupa, şey, yani ...Almanya ve Birleşik Krallığın sömürge deniz aşırı e, emisyonları dahil değil. Yani kendi e, egemenlikleri altındaki ülkelerin 1850'lerde ya da 20. yüzyılın ilk yarısındaki emisyonları... ...bu %4'e, %3'e dahil değil olsa bu biraz daha artacaktı. Hı hı. E, ve tamamen bölgesel karbondioksit emisyonlarına yani üretimden gelen emisyonlara e, bakıyor. Neden önemli olduğunu şöyle açıklamış kümülülatif emisyonların. Ee, insan faaliyetleri tarafından salınan karbon dioksit miktarı ile dünya yüzeyindeki ısınma seviyesi arasında doğrusal bir ilişki var ve doğrudan bir ilişki var. Ancak salınan bir ton karbon dioksitin ne zaman salındığının sonuçta neden olacağı ısınma miktarı üzerinde sınırlı bir etkisi var. Çünkü birikiyor. Dolayısıyla bizim için e, şu anda salınan karbon dioksit önemli ama toplam Kümülatif emisyon belki daha önemli. Çünkü yüzlerce yıl önceki karbondioksit emisyonları karbon gezegenin ısınmasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Ve zaman içindeki toplam karbondioksit emisyonları bugünkü ısınmayı belirliyor diyor. Dolayısıyla bu da işte karbon bütçesi hesabının temelini oluşturuyor. Bir ikinci noktada şu IPCC'nin hükümet arası iklim değişikliği panelinin raporunda kümülatif emisyonlara geçici iklim tepkisi e, diye kısaltılan, e, TCRI -E diye kısaltılan bir kavram var. E, bu da e, işte her bin gigaton e, için ne kadar bir ısınma oluyor. Buna göre e, kümülatif karbon emisyonlarına göre her bin gigaton 1.13 derece ısınmaya karşılık geliyor ki bu da mevcut gözlenen ısınmayla aşağı yukarı Aynı hatta daha fazla mevcut ısınma 1.2 derece. yani milyar ton. Milyar ton evet yani her bir milyar, şey milyar ton için, 1 bir trilyon ton için diyelim bin milyar ton için 1.13 derece ısınıyor dünya. Yani demek işte 500 daha salarsanız zaten bir 0.5 derece daha ısınma gelecek kabaca hesaplanırsa. Bu arada yine raporda bir çok önemli bir nokta daha var toplam diyor e, arazi kullanımından ve ormancılıktan kaynaklanan emisyonlar 1850'den bu yana çok büyük artış göstermemiş. Yani 1850'de toplam yılda 3 gigaton, 3 milyar ton karbondioksit salınırken arazi kullanımı ve ormancılık nedeniyle e, 2020'ye gelindiğinde bu 6 gigaton sadece. Sadece 2 katına çıkmış. Ama toplama bakıldığında kısımda e, Toplam kümülatif emisyonların üçte birini yine de e, arazi değişiklikleri ve ormancılıktan e, e, kaynaklandığını görüyoruz. Üçte ikisi ise fosil yakıtlardan ve çimentodan kaynaklanıyor. Ama bu arada tabii fosil yakıt ve çimentodan kaynaklanan e, emisyonlar da son 30 yılda 2'ye katlanmış, son 60 yılda 4'e katlanmış ve son 100 yılda da 12 kat artmış durumda. 1850'de e, 0.2 milyar tonken yani 200 milyon tonken 2021'de 37 milyar tona çıkmış durumda ki bu da yaklaşık e, 2050'de e, bugünkünün yüzde yarımı kadar bir salım olduğunu e, gösteriyor. 1850'den e, bu yana da diyor e, karbon bütçesi, e, işte kümlet toplamın ya, yarısı 1850'den beri olan kümülatif toplamın yarısı son 40 yılda salınmış durumda. Bu da karbon bütçesinin hızla tükenmesine neden oluyor. Şimdi ülke ülke bakarsak önce şey listesine bakmak lazım. Yani toplam kümülatif emisyonlar listesi. Demin söyledim işte Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya diye gidiyor. Burada özellikle Rusya'nın, Brezilya'nın ve Endonezya'nın e, arazi kullanımı ormancılıktan kaynaklanan emisyonları çok fazla ama ilginç bir şekilde kümülatife bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Çin'in, Hindistan'ın ve Kanada'nın da çok fazla. Neden? Bunu da rapor açıklamış e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri e, gibi ülkelerde bu hani nasıl diyelim yeni dünya ülkelerinde e, tabii Hindistan'daki Endonezya'daki ormansızlaşma 20. yüzyılda hatta hala devam ediyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk yarısında bu hani batıya hücum falan var ya yerleşimciler onların hücum, evet. altına hücum işte yeni tarım alanları açmak falan bu sırada yapılan ormansızlaşmanın yarattığı emisyon çok fazla. Yani Bunlar hiç e, hesaba katılmıyordu. Abi ki bugün. Bunlar katılmıyordu, evet. Bu tablo e, bunun hesaba katıyor ki son derece e, yenilikçi, yenilikçi evet. ve önemli. E, hatta burada işte e, Brezilya'nın, Endonezya'nın e, aslında 19. yüzyıldan bu yana kavuşuk üretiminde vesaire yaptığı e, ormansızlaştırmaların etkileri de ele alınmış O da çok önemli. Bu ayrıntılara çok girmeyeyim ama işte Rusya'nın mesela toplamın yüzde 6.9'unu kaplaması önemli. Yani bu özellikle herhalde Sovyetler Birliği dönemindeki büyük sanayileşme ile de alakası var. Brezilya yüzde dört buçuk Endonezya yüzde 4. bir ilk onun son iki sırasında da Japonya ve Kanada var. Tüketim emisyonları ile ilgili bir bölüm var e, araştırmada. Bu da bence çok kritik çünkü biz kümülatif tüketim emisyonlarının yani hani hep denir ya e, evet Çin çok fazla e, şey üst sırada bugünkü emisyonlarda ama neden? Çünkü onun ürettiklerini yine Batı tüketiyor. Dolayısıyla aslında bundan Çin mi sorumlu, Batı mı sorumlu? Eğer tüketim emisyonlarını ele alırsak sıralama çok değişir deniyor. Halbuki bu rapora göre. Tüketim emisyonlarına baktığınız zaman sıralama hiç değişmiyor. Yani kümülatif toplam sıralamasında sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin <gülüyor> emisyonları biraz artıyor ama çok az. Almanya'nın çok az artıyor, İngiltere'nin ve Japonya'nın çok az artıyor. Bir de Fransa ve İtalya'nın çok az artıyor. İlk 20 ülke arasında Çin'in evet biraz azalıyor ama çok değil. 30 milyon 30 milyar ton kadar. Biraz da Rusya'nın azalıyor. Onun dışındaki hiçbir ülkede bir değişiklik yok ve sıralamada da bir değişiklik yok. Şimdi bunu da biraz şöyle açıklamışlar. Diyorlar ki evet Çin bugün dışarıya ihraç etmek için üretim yapıyor. Bu nedenle tüketim emisyonları, üretim emisyonlarının altında. Ama aynı şey Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Almanya içinde 100 yılın başında böyleydi. Yani o da İngiltere gibi, Almanya gibi ülkeler dünyanın atölyesi olarak çalışıyorlardı. Dolayısıyla onların o zaman yaptıkları ekstra ihracata dayalı e, üretimden kaynaklanan emisyonlar bunun, bu toplamın içinde olduğu için arada büyük bir fark e, tarihsel sorumluluk anlamında görünmüyor diyor ki. Bence bu da hani benim bugüne kadar duymadığım bir argümanda açıkçası e, bu tüketim emisyonlarına çok da fazla takılmamak gerektiğini gösteriyor olabilir. Yani bugünkü Mevcut resmi metodoloji, üretim emisyonlarına göre ülkeleri sıralamak çok yanlış değil gibi görünüyor. Bu soru çünkü aşağı yukarı her toplantıda gelir. Yani Çin'i bir anlamda niye Çin bu kadar sorumlu tutuluyor anlamında gelir ama burada böyle bir yorum yapılmış. Mesela diyor ki 1890'da Birleşik Krallık'taki enerji kullanımının yaklaşık %20'si ihraç edilen mallarla ilgiliydi. Yani benzer bir, Çin'le benzer bir durumdaydı. Çin, şey, e, İngiltere ve Almanya e, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın başındadır. Son olarak da kişi başı kümülatif emisyonlarla ilgili çok ilginç bir metodoloji kullanmış. Kümülatif kişi başı emisyon tablosu ben daha önce pek görmemiştim açıkçası. Çünkü hesaplaması çok zor yani nüfus sürekli değiştiği için toplam mesela toplam kümülatif emisyonu bugünkü e, nüfusa bölerseniz başka bir şey çıkar. 100 yıl önceki nüfusa bölerseniz başka bir şey çıkar. O yüzden iki türlü e, hesaplamışlar. Birincisi bugün toplam kümülatif emisyonları bugünkü nüfusa bölmüşler ve dolayısıyla hani bugünün bugün yaşayan insanlar geçmişin e, emisyonlarından sorumlu tutulmuş oluyor. Bir de ikinci metodolojide de e, toplam emisyonları toplam e, yani her yılın tek tek nüfusunu toplayıp bunların ortalamasına bölerek aslında çok daha böyle ağırlak, ağırlıklandırılmış bir e, şey bulmuşlar ve çok enteresan bir sıralama ortaya çıkmış. Mesela toplam kişi başı emisyonlarda bugünkü nüfusa böldüğünüz zaman Kanada birinci sırada, Amerika Birleşik Devletleri ikinci sırada çıkıyor. Halbuki e, bütün yılların nüfusuna göre böldüğünüzde yani... Ee, geçmişteki kişi başı emisyonları daha önemli hale getirdiğinizde birinci sırada kim var? Yeni Zelanda. Evet. Neden Yeni Zelanda var? Çünkü Yeni Zelanda 20. yüzyıl başı, 19. yüzyıl sonunda inanılmaz bir ormansızlaşmaya yaparak yani bugün hani bu yemyeşil çayırlar, koyunlar otluyor ya evet, niye? Işte bütün <gülüyor> o, o Maori'lerin Maorileri, Maori'lerin bütün ormanlarını keserek, ormanlarını Yok ediyorlar. Yok ediyorlar. Ve tabii e, nüfusu da düşük olduğu için, e, yaptığı ormansızlaşma nüfusa göre çok yüksek miktarda olduğu için Yeni Zelanda aslında kişi başı emisyon sıralamasında tarihsel sorumlulukta birinci sırada çıkıyor. Aynı benzer bir neden Kanada için de geçerli, Avustralya için de geçerli. O yüzden ikinci sırada Kanada, üçüncü sırada Avustralya, dördüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri, beşinci sırada Arjantin var. Yani ilk beş tamamen e, yani, yani koloniz yani... Yerlilerin yok edildiği ülkeler. Evet. Yani ne denir buna? Koloni soykırım. ülkeler. Soykırım. Yani soykırım aslında. Evet. Bir anlamda da tabii yani. Şey de yani bu Jeremy Lent'in dünyanın önünde gelen düşünürlerinden birinin yazdığı son makalelerden biri de tamamen bu konu üzerinde yani odadaki fili görmezden gelerek mümkün değil bunu düzeltmek. Yani kapitalist sistemle bunun düzeltilmesinin mümkün olmayacağını çok net olarak ortaya koyan bir makalesi var ki o da bu konulardan bahsediyor işte. Evet ama bu araştırma gerçekten ilk defa elimize hani sömürgeciliğin, kolonizasyonun işte bu Avrupa'nın yayılmacılığının falan artık nasıl adlandıracaksanız yeni dünyaların tırnak içinde sömürgeleştirilmesinin Nasıl ülkelerin sorumluluklarını değiştirdiğini de ortaya koyan çok enteresan, evet, enteresan. Yani bir araştırma. Buna değinen yazılar, makaleler kaleme almaya başladı. Aynı şekilde Jeremy Lent de yani bu meselenin sistem meselesinin derinlemesine ele alınmasının zamanı geldi de geçti bile. Yani çoktan evet. geldi aslında. Çok önemli bir nokta bu karbon. Evet, bu karbon birliğin e, araştırması gerçekten hani bundan sonra da yeniden devam edecektir. E, son derece önemli iklim tartışmalarında diyelim bir ara verelim mi? E, kısa bir anma yapacak kadar vaktimiz var. Ondan sonra da belki e, bir iki dakikamız daha kalır. E, The Chieftains grubunu hani e, özellikle e, şey İrlanda geleneksel müziği grubudur. Ee, hani çok sol albümlerini ben de bilmiyordum ama özellikle e, işte Van Morrison'la falan yaptıkları albümler çok önemlidir. Ayrı şarkı gibi. Onun kurucusu ve lideri Paddy Maloney e, geçen hafta e, 83 yaşında hayatını kaybetti. Şimdi The Chifters grubunun en meşhur en bilinen e, şarkılarından bir tanesi Smith O'Connor'ın söylediği The Foggy Dew yani e, sisli Pus mu? ne demek evet. lazım? Evet. Öyle bir şey. Ee, The Foggy Dew hmm. sisine. Ee, şimdi 1995'ten gelen bu şarkının bir kısmını dinleyelim. Chieftains grubundan ve şunu da dinledik. E, Paddy Maloney grubun lideri e, geçen hafta hayatını kaybetmişti. İrlanda folk müziği grubu. Evet programın sonuna geldik sayılır. E, sadece bir e, araştırma e, çarptı gözüme bu sabah. Onu söyleyip e, bitireceğim. Bitirelim. E, Covid salgını sırasında, pandemisi sırasında e, basında konuşan ve görüşlerini anlatan e, bilim insanlarıyla 3.000 kişiyle bir pardon 321 kişiyle özür dilerim e, bir şey yapılmış e, anket yapmış Nature dergisi ve bunların yüzde 60'si kendilerine e, sosyal medya üzerinden ya da mail yoluyla falan saldırıda bulunduğunu söylemiş yani hakaret e, tehdit e, işte her türlü tehdit, hatta %15'ine ölüm tehdidi e, gelmiş ve birkaç tanesine de fiziksel olarak saldırılmış. Sadece %30'u cevap verenlerin herhangi bir e, olumsuz durumla karşılaşmadıklarını söylemişler. Ben Benim yani nasıl yorumlayacağım bilmiyorum ama bu son zamanlarda gördüğüm en e, çarpıcı şeylerden bir tanesi bu. Sadece gerçekleri söyledikleri için sosyal medyada ve doğrudan... E, insanların saldırısına mar maruz kalıyorlar tıpkı iklim bilimciler gibi evet profesör e, BBC 2'de e, bir yayına başlayacak olan profesör Brian Cox da zaten bir şekilde insanlık yok olursa yani gezegen de medeniyeti yok olursa anlam bütün takım yıldızından da galaksiden de kaybolacaktır diyor ona da uygun düşüyor bu <gülüyor> evet maalesef durum böyle. Gelecek hafta e, Glasgow öncesi son programı yapacağız. Ondan sonra da inşallah Glasgow'dan e, programa devam edeceğiz gibi görünüyor. Şimdiden ufak bir haber vermiş olalım. Ve gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın, çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matram.